İmdi Kur'an okuyacağın zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Aslında iman edip Rablerine güvenen ve dayananlar üzerinde onun bir nüfuzu yoktur. Onun nüfuzu ancak onu dost edinenler ve onu Allah'a ortak sayanlar üzerindedir. Biz bir ayetin yerine onun hükmünü nesh başka bir ayet getirdiğimiz zaman ki Allah,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 Biz onların peygamber hakkında mutlaka ona öğreten bir insan vardır dediklerini pek iyi biliyoruz. Hakikatten uzaklaşarak tahminle kendisine yöneldikleri şahsın dili yabancı bir dildir. Halbuki bu Kur'an açık bir Arapça ifadedir. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler var ya, onlar inkârı tercih ettikleri müddetçe Allah onları hidayete erdirmez.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 gönlünü inkâra açar göğsüne küfrü yerleştirirse onlara Allah tarafından bir gazap hem de müthiş bir azap vardır çünkü onlar dünya hayatını ahirete üstün tutmuşlar ahiretlerini dünyalarına feda etmişlerdir ve çünkü onlar inkârı tercih ettikleri müddetçe Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez bunlar o kimselerdir ki Allah onların kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. İşte hakkı göremeyen gafiller onlardır. Hiç şüphe yok ki ahirette de hüsrana uğrayanlar onlar olacaktır. Bundan sonra şunu bil ki şüphesiz senin Rabbin mihnet ve işkenceye, zulme ve baskıya uğradıktan sonra mücahade edip sabreden, ardından da hicret edenlerle beraberdir. Evet Rabbin Onların bütün bu güzel hareketlerine karşılık elbette onları bağışlayıp ihsanda bulunacaktır. Çünkü o gafurdur, rahimdir.